yayınlarının ilkinde beraberiz. Bugün bu ilki Dünya Kupası'yla taşlandıralım istedik ve çok da önemli bir konuğumuz var bu iş için. Volkan Arz, karga mecmuaya katkılarını biliyorsunuz zaten. Onun dışında Gazete Duvar'a yazdığı çok aydınlatıcı yazılar ve Açık Radyo'daki Efektif Pass programından da kendisini tanıyor olabilirsiniz. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk Utkan'ın. Ee... Podcast yayınlarının birincisinin Dünya Kupası'na denk gelmiş olması ve benle yapıyor olmanız çok sevindirici. Teşekkür ediyorum. Valla bizi ayağını sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ee, bakalım nasıl olacak artık. Hani ilk elin günah yoktur derler. Bugün hatasıyla <gülüyor> sevabıyla kotarmaya çalışacağız. Um, hem önce şeyle başlayalım diyorum. Sen Brezilya'da 2014'tü Brezilya'da da e, izleme şansı bulmuştun. Bu Dünya Kupası'nda da Rusya'da olacaksın. Brezilya hikayelerinden zaten hani zamanda bahsetmiştin evet. takip edenler görmüştür. Şimdi Rusya'da ne yapacaksın planları ne? Önce onları sormak isterim. Aslında aşağı yukarı yine aynı niyetle, aynı şeyleri ortaya koymak için üretmek için gidiyorum Brezilya'da bir sürü sokak olayı vardı ve hiçbir maça girmeden herkes televizyondakini izlerken sokakta ne oluyor? Hı -hı. Hem güzel tarafını hem de diğer hareketli eğlenceli taraflarını. E, izlemek, şahit olmak, aktarmak için oradaydım. Rusya'da çok farklı olacak gibi değil açıkçası. Orada da aslında şimdiden böyle e, bir takım çalkantılar, sokakları hareketli kılacak işler gözüküyor e, haberleri takip ettiğim kadarıyla. Yine Dünya Kupası sırasında hani maçlara bakarken sokakta bakalım bir eylemler, işte Ökçılığa karşı bir protestolar Hı -hı. olabilir mi? Veya işte e, cinsiyet eşitliğini e, ortadan kaldıran eşcinsellere karşı bir yasa var Rusya'da. Bakalım Hı -hı. onların nasıl bir hareketlenmesi olacak. Aynı döneme bir e, onur yürüyüşü denk gelebilir mesela Rusya'da. Evet. Eşcinsellerin bu konuda ne yapacağı merak ediliyor, ettik, ettiğim konulardan bir tanesi. Tabii. Onun dışında e, tabii ki hani maç izleyen insanları da e, izlemeye çalışacağım. Onlarla birlikte sokaklarda olacağım Rusya'da. Ayrıca... İki tane de maça gideceğim bu sefer. Brezilya'dan Hı. farkı bu. Hangileri onlar? Ee, Uruguay-Suudi Arabistan maçında Rostov'dayım. Ee, 20 Haziran'da. Evet. 22 Haziran'da da Volgograd'a geçip Nijerya-İzlanda maçını tribünde izlemeye çalışacağım. Belki bir huh yapan İzlandalıların <gülüyor> İzlanda grubunun gitmenin... arasında olabilirim. Evet keyifli olacak herhalde evet, diye Evet yani, yani ben de dünya Kupalarını zaten hani bu tribün hikayelerinden başka bu çok farklı dünyanın Tabii. uzak birbirine çok uzak iki ülkesinin bir araya gelip ortaya bir eğlence katmasından, tribünlerinin kaynaşmasından e, dolayı çok seviyorum izlemeyi seviyorum küçükten beridir hani şimdi işte Uruguay'da Suudi Arabistan'ı <gülüyor> ne zaman bir araya getirip bir izleyeceksin de bir turnuvada. Sonra e, genel olarak Moskova'da takip edeceğim. Moskova boyunca orada mı olacaksın yoksa? Maçlar dışında şöyle ilk iniş Moskova'ya bir ay boyunca diyeyim hani bir ay boyunca demeyeyim de haziran boyunca diyeyim. Oradayım orada bir arkadaşımın evini bila bedel tuttum <gülüyor> sağ olsun zaten bu tür yolculukları görüyoruz. Bedava kalış sağlayamadıktan sonra tek başına karşılamak zor. Onun da hmm. altına çizmem lazım. Tek başıma gittim Brezilya'ya yine tek başıma <gülüyor> gidiyorum. Ee, sadece yazılarıma telif alacağım orada yaptığım işlerden. Onun dışında uçak, maç bileti, akreditasyon, e, harcırah, günlük yiyecek hmm. vesaire hiçbir şeyi karşılayanım yok. Ee, sadece ben e, biriktirdiğim harçlıklarımla veya işte ailemden yakınlarımdan bana kredi açan akrabalarımla. Acaba bundan sonraki için bir crowdfunding durumu, kickstarter şeyleri yapabilir miyiz? Aslında yani? hep çok düşündüm bunları Hı -hı. E, yapmayı. Bir yandan e, yani hiç gerek yok deyip bana destek çıkan e, akrabalarım oldu. İyi <gülüyor> dedim yani hani peki hani kredi açtılar diyelim. Aha, Benim güzel, bu konudaki heyecanıma destek oldular. Diğer yandan da e, yani bir Yayıncıyla anlaşıp Dünya Kupası'nı onlar için sadece yazılar rahat elif vererek anlaşmak da e, benim gazetecilik e, yanıma destek verecek diye düşündüm. Crowdfunding'i e el, elbette çok düşündüm ama bir yandan belki kendime mi güvenemedim ya da crowdfunding'e mi güvenemedim bir yandan sürekli çünkü ben de şey düşünüyorum. Sen orada gideceksin eğleneceksin oh yani <gülüyor> diye düşünüp birçok insanın. En azından yereldekilere. Ya eğlencesi var tabi ama derdi de hani ha. çoğu oldukça da yorucu bir iş olsa gerek yani hani Kesinlikle tecrüben yani. de var Kesinlikle yani şimdi tabii gün içinde 3 maç takip etmek var. Evet. O 3 maçı izlemek. Ee, onun dışında hani futbol yanına da bakmak var. Haberleri evet. okuyacaksın. İşte kendi kendine bir tren bileti alma hikayesi olacak şehirler arası. Onu organize etmen lazım. Ee, tek başına bir arkadaşının evinde ya da seni ağırlayacakların evinde yaşayacağın için o Doğru. evi bulman lazım onlarla bir ilişki içinde olman Doğru. lazım mesela Moskova'daki ev şansıma gerçekten bir arkadaşımın arkadaşı bana evi dediğim gibi bilabede verdi şimdi ben bütün gün yemek yapacağım orada şimdi bir de onu düşünmek lazım evet. yemek derdim var kahvaltı evet. çay evet. bilmem ne öyle oteldeyim otel kahvaltısı hazır yarım saatte yerim çıkarım yok bulaşığı var çamaşırı Doğru. var yani ben hatırlıyorum Belçika bilmem ne maçını izlerken Brezilya'da bulaşık yıkıyordum iki maç arasında. Evet, evet. Ya da çamaşır yıkıyordum benim evet. böyle bir maceram olacak. O yüzden ben farklı bir ruh haliyle hazırlanıyorum bu Dünya Kupalarına. Acaba en ucuz süpermarket nerededir diye düşünüyorum. Evet, <gülüyor> ee, ya da en güzel eğlenebilecek en işte keyifli gece kulübü hangisidir Moskova diye düşündüğüm Hı -hı. bir şey yok. Onun dışında her gün böyle bir yayın üretimi halinde de olacağım. İşte kendi Twitter hesabımdan, kendi hı hı. E, Instagram hesabımdan hı hı. E, bireysel olarak Onu yayınlar de, yapacağım. Volkan burada. Alt Tire Agir Twitter hesabım. Hı hı. E, öbürü de olkana Agir 2O'la Instagram hesabım. E, Gazete Duvar'a işte bu... Dünya Kupası boyunca işte iki şehir arasında yaptığım yolculuk sırasında muhtemelen karşılaşacağım taraftarlarla ettiğim sohbetleri bir şekilde özetleyecek bir şekilde hı, değilim. Hı. Gazete duvara her gün yazacağım. Onlar da bu konuda bana bir önceki Dünya Kupası'nda yapmış olduklarımı da takip ettikleri için ki radikale yaz yazmıştım evet. o zaman da destek olmayı kabul ettiler. Onların hı, da desteğinin olduğunu Altını çizeyim. Hani onların yazılarıma telif vereceğini, makul bir telif vereceğini söylemelerinden sonra ben de birazcık daha rahatladım. Evet, o sürecinde yani. bütçe kısmını düşünürken. Gerisi inşallah nasıl diyeyim hani su akar yolunu bulur şeklinde. E hadi kolay gelsin ya. Sırtımıza <gülüyor> çantamızı alacağız. Çıkacağız Rusya'yı göreceğiz. Ya yani ne kadar az dert çıkarsa sana o kadar iyi. Umarım evet, evet. Tabii bir biraz hani holiganizm korkusu da var. Hani Brezilya'da çok fazla dillendirilmemişti ama bu sezon içerisinde işte Rusya'da da e, tahsız olaylar oluyor. Umarım tabi o konu ne kadar az olursa iyi tabi steril de olsun istemeyiz tabi ki ama ee, özellikle İngiltere'nin olduğu her kupada ister istemez yani daha bu sezon içinde bir Roma Liverpool eşleşmesinde bile abuk durumlar gördük. Tabii. Manchester City Liverpool eşleşmesinde de umarım öyle dertler çıkmaz diye ya, ediyorum. Ya Brezilya'da yani. taraftar olaylarının olmamasının sebebi Brezilya olması olabilir. Brezilya insanı bir kere zaten. E, hani çok hiç, fazla. Hiç öyle bir şeyle adı geçmiş evet. ülke değil yani. Çok değil. Gerçi genellikle. Kulüplerinin arasında ha. Palmeiras, Konçir, Korinciyaz maçları ki, arasında evet. olaylar yaşanıyor ama e, yani ülkenin ruhundan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum hmm. o olaysızlığın sebebini. Hmm. Onun dışında tabii işte Dünya Kupası bütçesinin e, halkı için ayrılan bütçeden kullanılması dolayısıyla tabii eylemler ki, tabii yüksek ki, sayıdaydı. Tabii ki. Yani bu sefer böyle bir taraftar olaylarını bekleyiyor olmamızın bir sebebi de şimdiden zaten. Rusyalı taraftarlar ve İngiliz taraftarlar birbirlerine mesajlar gönderiyorlar Hı -hı. çeşitli evet, kanallar anladım, aracılığıyla. Maalesef. Bir de tabii Avrupa Şampiyonası'nda tribünde birbirine girmişti bu iki evet. takımın Hı -hı. taraftarları. UEFA'da bayağı bir fırça çekmişti diyelim onlara. Evet. Yani de dediğin gibi aslında dünya... Yüksek sayıda bir güvenlik olacak gibi gözüküyor. Dünya kupası biraz hani tabii fazla... Keyifli bir organizasyon olmuyor. Olimpiyatları da buna dahil edebiliriz. Yani sistemin yarattığı işte dediğin gibi Brezilya'da halkın bütçesinden kullanılması gibi ki Rusya'da da zaten hani hali hazırda zaten problematik bir sistem olduğunu biliyoruz yani. Ama bir yandan da demin dediğin gibi de işte bu Uruguay ile Suudi Arabistan'ı bir arada beraber ne zaman göreceksin? Hani iki ucu biraz şey bir durum var ama maçları da biraz hani. Futbol deliliği bunu gerektiriyor isterseniz. Ya yani. bir önceki dünya kupalarında bu kadar şey var mıydı yok muydu diye diye hani başka bu benden yaşça büyük onları da takip edebilmiş ee, arkadaşlarımla yazarlarla yerli yabancı konuştuğumda yok muydu vardı aslında. Ee, var, Ama tabii bu ki kadar bu kadar çok bilmiyorduk. İnternet. Enformasyon teknolojilerinin gelişmiş olması, hızlı olması bize her gün her an her şeyden evet, haberdar ediyor. İşte, bildiğimiz için. Argentin ]'deki darbe sırasında işte yoksullar görünmesin diye duvar örülmüş ki, evet. gibi hikayeler çok yani sokaklarda eylemler de olmuştu belki muhtemelen. Evet, onunla ilgili hatta Meksika'daki Dünya Kupası'nda 70'te çok olduğu söylendi. Arjantin Kupası'daki hikaye ile ilgili enteresan da bir hikaye duymuştum. Sağdaki kalelerin, kale direklerinin ucunda siyah boyalar olduğu evet. ilgili ve onun bir protesto yap yapabildikleri tek protestonun olduğu ve bembeyaz değil direklerin Çimle, çimden biraz yüksek siyah boyalar olduğu söyleniyor. Hatta finaldekinde bile varmış. Birkaç ay evvel Guardian'da görmüştüm. Evet, sonra ee, ben de onunla ilgili Dünya Kupası özel sayısı çıkarmış Alfreunde. 11 arkadaş evet, diyebileceğimiz evet. Alman güzide dergi. Onun bir mit olduğunu talep almışlar. Öyle mi? Ha. Evet, daha önce de böyleydi. Sebebi... Ee, yanlış hatırlamıyorsam her maçta kale arkasından sürüyle konfete atıldığı için e, kale direklerinin yerlerine hem hmm, futbolcular hem makineler görebilsin <gülüyor> diyeymiş. Olsun ama bir yandan derdi, onu yürüsün yani bunda sıkıntı varmış. yok yani evet anladım. Ee, böyle anladım. bir şey var yani o, o dergiden topladığım e, güzel <gülüyor> hikayeler var Dünya Kupası'na dair. Çünkü Bazı mütlere de inanabiliriz yani. Keşke olacak. Keşke hani öyle <gülüyor> bir bağlantısı %100 olsaymış çünkü... Güzel evet. bir protesto evet, evet. şekli böyle Ama bir evet, e, yani. tribün e, diliyle trova atı yapmak evet. denir ona ya. Aha. Güzel bir hikayesi var onun. Erfreund'de de böyle çok güzel hikayeler var. Hı -hı. Bir kısmını Hı -hı. E, sanırım Dünya Kupası'nda başlayacağım YouTube kanalımda da biraz anlatabilirim. Süper. Yani niyetim işte o Instagram'da bir de e, günlük anlık çekimler e, yaptığım videoları günün sonunda bir araya getirip ertesi gün hemen böyle bir gündür. Bayağı, şekilde... bayağı işin olacak yani orada. Evet sanırım yeni teknolojiye <gülüyor> ben de kendimi bıraktım artık. Aha, e, iyi, doğrusu da zaten ya. Dinleyicilerimiz de umarız takip evet, ederler. Şu anda yaptığımız işlerimi... gibi bu da bir yeni teknolojinin evet. getirmiş olduğu Evet Podcast değer. biraz şey fazla yaygınlaşmadı bizim memlekette de özellikle Amerika'da da İngiltere'de çok Sıklıkla dinliyorum yani evet, hepsini yetişebilmek podcastleri... bile zor oluyor. İster kültür ister spor olsun ve çok da keyifli olduğunu düşünüyorum. Ben hani müzik dinlemek yerine onları dinleme gibi bir alışkanlığım da başladı. İşte gün içinde sağdan soldan çok gürültü duyduğumuz için belki. Evet evet. Yani konuşmalara ve içeriklerine gürültü demiyorum ama yine bir şeyleri olabilmek ve konsantre olmak zor oluyor. Bir de iyi yapıldığı zaman bilgiye çok daha hani kolayca da ulaşabilmiş oluyorsun. Hani sürekli tıklayarak Muhattak. belli yazılara gitmektense. Bir de radyo sonuçta zaten radyodan hiçbir farkı yok ki sadece herhangi bir saat beklemek zorunda yani değilsin yani. Yani içindeyken belki... Ee... O podcastleri indirip belki CD'ye kaydırıp Tabii. gerçi artık e, flastiklerle de dinleyebiliyorsunuz. Akıllı telefonlarda da indirmek çok kolay ve zaten çok değer Tabii. kaplamıyorlar yani bence. Mümkün. Olabilir. Umarım bunu, bunu da bu programda Yani Biz yapıyoruz diye değil ]lerimiz. ama bu fırsatı evet. bulduğumuz için diğer bütün podcastlere ilişmenizi... Evet özellikle yazdan bırakalım. sonra da her birçok farklı konuyla ilgili yani işte kültür, sanat olsun, spor olsun bunları devam etmeyi planlıyoruz. Bakalım ne getirecek. Güzel. İlkinden şimdi büyük planlar anlatmayalım size. Evet biraz futbol konuşabiliriz artık diye düşünüyorum. Bu sezon Avrupa'da futbolda özellikle herhalde tarihin en keyifsiz sezonlarından biri oldu desek. Yanlış olmaz Nisan'da hani sen de Liverpool'lusun ben de Liverpool'luyum o konuda biz eğlendik aslında çok da eğlendik. Ve hala da heyecan içindeyiz. önümüzdeki hafta sonu Real Madrid'de de bir Şampiyonlar Ligi finali Aa, oynayacağız cumartesi. ama. Cumartesi. Onun dışında e, not almışım buraya. İngiltere Ligi'nde 1 ile 2. arasında 19 puan. İspanya'da 14, Almanya'da 21 ve Fransa'da 13 puan. Farkla bitti ligler ve yani hiçbir e, rekabet olmadı diyebiliriz. Çok önceden hatta matematiksel olarak e, garantilemeden bile yani 3-4-5 ev öncesinden evet şampiyon bu takım olacak dediğimiz dediğimiz şeyler çıkmış oldu. Yani Dünya Kupası'nın böyle bir artısı var. Çünkü fazla favorili bir kupa gibi geliyor bana bu sefer. Hani daha öncekilerinde 3-4 favori diye hep konuşulurdu diye hatırlıyorum. Bu sefer hani ben mesela 6 tane favori sayabiliyorum. Bilmem sen de katılır mısın? ama o favorilere geçmeden benim de daha çok bilgi sahibi olduğum hem de liginden hem futbolcularından İngiltere'den bahsetmek isterim. Ee, sen de uygun görürsen eğer. İngiltere'nin hatta 23 kişilik kadroda ilk açıklanan ülkelerden bir tanesi oldu. Yani yedek kadroyu bile açıklamadan sadece katılacakları oyuncuları e, söylediler. Ve oldukça genç bir kadroyla geliyorlar. Yani 2006'nın ben İngiltere'sini hatırlıyorum. Hani işte Rio Ferdinand'lar, John Terry'ler, Steven Gerrard'lar, Frank Lampard'lar. Bayağı acayip, ve Rooney'ler acayip bir kadrosu vardı. Ve benim hani bu en büyük favorilerden biri diye düşünüyordum 10 sene önce. Bu sene ise e, bayağı genç bir kadro, hiç kendini çok fazla kanıtlamamış oyuncularla grubundan bile çıkmadı, zorlanabileceğini düşündüğüm bir takım var ortada. gene İngilizler tabii her zamanki gibi kendilerini abartmayı çok seviyorlar ve bu takımı çok sevdiklerini, çok başarılı olacağını umduklarını düşünüyorlar. Bir de Wayne Rooney yok zaten. hani Wayne Rooney olduğu zaman İngiltere genelde ikinci e, turdan bile ileriye gidemediği için öyle bir durumu var. Hani, bir laf söylenen onun için burada kullanmak istemiyorum Vayne, ama. Wayne laneti gibi mi? Yani lanet <gülüyor> diyelim evet. Ben daha amiyenim bir Yoksa tabir hani, geliyordu aklıma god da. god damn lanet. Oradaki dem. <gülüyor> <şekil gülüyor> olabilir, <gülüyor> olabilir. Bilmiyorum. Onun olmaması bir şeyi etkileyebilir. Yani Rooney çok iyi oyuncu ama hakikaten milli takım içinde nerede kullanabileceğini kimse çözemedi onu. O da kendisine... Zaman belli olmamış bir oyuncu nerede. Evet o da kendisine bir pozisyon yaratamadı milli takımda yer Hı -hı. alabilmek için. Manchester United'dayken... Onu en iyi kullanan isim Ferguson'du tabii evet, ki. Geçmiş olsun böyle arada evet. ee, Ama işte milli takımda da aynı şekilde değerlendirmeye çalışmak belki o dönemki hocaları da zorladı. Hem çünkü medya da bir şekilde baskı yapıyor yani. Rooney oynasın ve böyle oynasın. Ve yani şeklinde. yani birazcık da fazla abartılan yani işte overrated dedikleri hikaye Rooney için biraz geçerli gibi geliyor. Yani bütün... Takımın 10 numarası, herkesin ona baktığı İngiltere'nin Messi'si gibi bakılıyordu ki... ...ben hiçbir zaman o kadar üst kalibre bir oyuncu olduğunu düşünmüyordum. E ona bağlı olunca da takımda pek başarılı olamadı tabii. Bu sefer aslında iyi oyuncular var. Ama benim aklıma da şöyle bir şey geliyor. Şimdi bu oyuncular İngiltere Ligi'nde hani çok... Önemli yabancı oyuncularla yani İngiltere'ye gel gelmiş yabancı oyuncularla beraber oynuyorlar. Ve onların yanında iyi gözükmeleri hani normalmiş gibi geliyor. Yani Harry Kane'i bir yerine bırakırsak ki yani birkaç sezondur muazzam işler yapıyor ki. Yani bence Rooney'nin kariyerinden şu anda daha iyi bir kariyeri var. Neredeyse. Harry Kane, Kesinlikle Alan yani. geride bırakmış bir isim. Neredeyse yani. yani Alan az... tahtını... Henüz daha zirvesine Geçebilecek de. tek isim oydu. Ve zirvesine de gelmedi daha yani. Daha evet, daha 24 yaşında yani. Ve yani her sene 30'a 30 yakın gol atıyor. 2017'de takvim yılında en çok gol atan oyuncu evet, oldu. Messi yani. ile Ronaldo'yu geçti. Tamam Messi, Ronaldo artık hani 30'larını geçmiş <gülüyor> ve aşmış insanlar <gülüyor> ama yine de hala 50 golü geçiyorlar. <gülüyor> evet, orada bir saçma. Harry Kane de 24-23 yaşında bunu başarabilmiş. İngiltere'den çıkıp da başarabilmiş. Plaseci ya. Yani. Nadir bir oyuncu. Çok iyi plaseci kesin. Ee, ben de katan gördüğümden, ilk izlediğimden beri e, Harry Kane'in gerçekten Uf bir el aşırır diyordum. UEFA ee, sonunda Beşiktaş'a bir gol atmıştı uzaktan. Öyle adını duymuştuk biz o... Tottenham yedek kadroyla çıkmıştı. Henüz daha 20-21 yaşında falan da. Biriç Beşiktaş'ın başındayken evet. UEFA Kupası'na grup maçı olsa gerek. Orada uzaktan bir gol atmıştı. Kimmiş bu çocuk diye bakıyorduk. Oradan sonra da bir daha arkasına bakmadı zaten. Tottenham'a girmişken hani Liverpool'u sevdiğim kadar Tottenham'la olduğumu da ekleyeyim. Liverpool'culuğum <gülüyor> Liverpool var ama Tottenham'cılığım da var. Hatta olur, olur. daha 2007-2006'dan beri o Martin Yoll'la <gülüyor> Tottenham, Beşiktaş'a geldiğinde <gülüyor> e, evet. o zamandan beridir seviyorum. Doğru. O zaman da bir Berbatov, Robic'in gibi isimden verdik. Lukaku, Đorđić var mıydı o zaman? Tam hatırlamıyorum. Beli bir kadrosu evet, vardı Bale'de ki. Beli de gençti evet o zaman. Bugün düşündüğümüzde Real Madrid'ı futbolcu yetiştiren bir kulüp evet, halinde evet, Tottenham. Maalesef. İngiltere'yi düşündüğümde de yani ligi. İngiliz futbolcu yeteneği açısından zayıf kalıyor ne yazık ki evet, diğer oyunculara evet. göre. Ama eskiye göre biraz daha, daha iyi Ve bunu üretmekte de biraz sanki. zorlanıyorlar. Evet eskiye göre biraz yani, daha iyi. Yani Theo Alcott hani en büyük potansiyel diye bakıldığı dönemden şimdi ne bileyim Rashford'u falan gördüğümde ben daha ha bu adam daha iyi gibi düşünüyorum mesela. Yani daha umut vadeden Rashford, bir oyuncu gibi geliyor bana yani. Ben her zaman Theo Alcott'cuydu. <gülüyor> Çok <gülüyor> severim onu. Hı -hı müthiş hızlı. Henüz evet. Hala da 29 28 29 yaşında evet. aslında bu kupada gelebilirdi ismini söyleyeyim. Artık da yani. güzel asistler bekliyoruz Everton'da. Evet. Cenk hoca de değişirse bir 15 gole ulaşsın orada İyi olacak. Everton'da kovmuş Everton zaten. Yani daha iyi. Ya bir... niye almışlardı ki zaten milli takımda 2000'de... rüşvet hikayelerine Koptular karışmış bir adam herhalde. Bizdeki gibi hani bizi kümede bırak ya oranın... Sam hoca şeklinde evet. bir durum oldu galiba ya. Yani. Evet. Bir iki sam. İngiltere'nin Gareth Southgate'li bu kupada en fazla grubu çıkabileceğine söyleyeyim. Gruptan ikinci olarak çıkabilirler. Hatta onda net. Bunun altını çizeyim. Bu bir öngörünün dışında. Belçika'ya geçmeleri Belçika pek, mümkün geçmelerinin pek mümkün olmadığını söylüyorum Tunus'ta ki bir Premier var. Lig derbisi gibi bir şey olacak oda. Evet, Belçika'nın yarısından fazlası Premier Lig oyuncusu <gülüyor> <gülüyor> ee, ve stoperleri de Tottenham'dan Harry Kane'in arkadaşları olduğu için Harry ne yapıp yapamayacağını çok iyi bileceği insanlar oldukları için. Evet durdurabileceklerini düşünüyorum ee, İngiltere'nin bir sonraki turnuvalarda daha iyi yerlere gelebilmesi evet, muhtemel çünkü Gareth Southgate ne kadar tecrübesiz gibi gözükse de yıllardır altyapı milli takımlarında bu oyuncuların birçoğuyla bir arada çalışmış bir isim zaten Hı -hı. onu buraya getiren geçmişi de bu evet, ee, evet. yoksa kulüp başarısı filan Middlesbrough'u çalıştırmış ki, yanılmıyorsam evet. bir süre çok da Düşmüşler iyi değildi UEFA kupasında ileri girip ligde evet, düşmüşlerdi yani bu mi? kadroda ee, o da söyledi çok zorlandım hayatımda ilk defa böyle bir tecrübe evet. yaşadım hiçbir oyuncuyu nasıl alıp almayacağımı alamayacağımı alamamak, oyuncu seçememek çok zor ama yani umarım Harry Kane ve Jamie Wardy 4-4-2 gibi güzel bir sistemde değerlendirebilirse e, iyi bir şeyler yapabilir ama orta sahaları çok Zayıf yani umut vermiyor yukarıya taşıyabilecek Bana da öyle açısından. geliyor yani ne kadar sevsem de Jordan Henderson, Eric Dyer gibi isimlerin hani ana e, isim olduğu bir orta sahanın iş yapması çok kolay gözükmüyor bana da. Yaratıcılık açısından Wingard ve, hani ve Delali bir şeyler En yapabilir. çok tartışılan da Jack Wilshere'in alınmaması oldu. Yani hani ben de şaşırdım aslında biraz ona. Yani bu kanatlardan yani savunma kanatlarından ileri çıkabilecek bir takım olacak evet, gibi Kyle gözüküyor Walker, bu. Evet Kyle Walker, Trent Alexander Arnold bu sene patlayan 19 yaşındaki Liverpool'un sahibi ki hakikaten çok ya da böyle bir 4-5-1 ama sağ 3 kan, uç kanat oyuncuları o ilerideki bana, güçlü Vardi e, Rashford ve Sterling gibi olacak gibi gözüküyor. Bana var ile Kane'i beraber oynatamayacaklarmış gibi geliyor açıkçası evet. ve Vardi'yi tek oynatmak zorunda ya da Kane'i tek oynatmak zorunda. Kane'i geri çekip onu bir on numara gibi düşünebilir ama her Kane'in de onu o kadar iyi hani takımında öyle bir rolü çok fazla üstlenmediği için çok serbest oynadığı için biraz problem yaşayabileceklerini hmm. düşünüyorum. Sterling bu sene çok pohpohlanan bir oyuncu olsa da bilmiyorum. Liverpool'dan City'ye gittiği için belki benim de biraz şey <gülüyor> hani <gülüyor> Tam olabilir. Tam bir olarak. Ben biraz hani onu da problemli görüyorum. Yani Guardiola'nın sisteminde Sterling çok iyi iş yaptı. O, o tarz atak yapan bir takımda ama şimdi hani sıkışmış bir Tunus maçı işte oynayacaklar. İlk maçları hatta Tunus'la beraber sanırım. Tunus'la evet. oynayacaklar. Hani o maçla kapanmış bir takıma karşı Sterling ne kadar etkili olabilir bilmiyorum. Ben hani bu gruptan çıkmakta bile zorlanabileceklerini ki hani Tunus'la Panama'yı artık geçebiliyor olmaları lazım zaten. Ama ondan sonra ikinci tur veya sonrasının çok zor olduğunu düşünüyorum İngiltere'nin. Ama dediğin gibi ilerideki önümüzdeki kupalarda belki bir iş yapabilirler. Bu arada geri Southgate'le de tabii bir not iletmek lazım. Euro 96 çok başarılı bir Avrupa Şampiyonası'ydı. Çok keyifli bir Avrupa Şampiyonası'ydı. Pavel Yarı finalde. hatırlıyorum. Pavel Kuka <gülüyor> tabii mükemmel bir çek cumhuriyeti takımı <gülüyor> vardı bir ufak Genç bile değil yani kaç <gülüyor> yaşındaydım ben? 6 yaşında mıydım? Aa, öyle mi? Yok 9 yaşındaydım pardon Hı -hı. matematiğim kötülüğü ortaya çıktı. Hı -hı. Hı -hı. Böyle değişik isimler görünce o tabii takımı mi? daha çok seversin. O yani. te, Patrick... Çünkü o zaman Kuka'la saklanbaç oynuyorduk. Doğru doğru <gülüyor> ama Pavel Kuka hakikaten çok büyük futbolcuydu. O <gülüyor> Patrick Berger, Paul Çek kadrosu zaten Efsane. çok iyiydi. Ama Almanlar tabi hepimizi yüzmüştü. Ben o zamanlarda İngiltere'yi tutuyordum. Hani benim birazcık daha büyük yaşım 16 hı hı. yaşında falandım. E, tutuyordum ama Geri Saltgate orada da penaltıyı kaçırın isimdi Almanya'da. <gülüyor> Hatta Andy Möller onun kaçırdığı penaltıyı da onun kaçırdıktan sonra o kendi penaltısını atmıştı. Hatta iki takım da beş penaltısını atmıştı çok iyi penaltı atmıştı iki tarafta hem İngiltere hem Almanya ama geri saat gate 6. penaltı artık hani yarı finalde evet. ölüme gelmiştik orada ve kaçırmıştı penaltıyı ki İngiltere ki zaten genelde penaltılarla elenen bir takımdı ama o herhalde tarihlerinde en iyi penaltı attıkları e, penaltıları kalmış maçta herhalde eleme maçıydı kupalarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda ama Southgate hani öyle de bir kötü bir anısı var tabii milli takımla ilgili ama Southgate hani sevilen bir isim güveniyorlar da umarım iyi olur diye düşünüyorum. Evet o zaman İngiltere'yi zaten yeterinden fazla bile konuştuk evet, hani evet, kupada yani... bir şey yapamayacağını düşündüğümüz bir takım için. Fazla evet. umut bağlamayalım evet, diyoruz. Kesinlikle. Ama son kapatmadan bak şöyle bir şey diyeyim. Sen de hani her kupada böyle kendilerini biraz büyük görüyorlar vesaire. O yüzden Hı -hı. aslında daha büyük hayal kırıklıklarına dönüşüyor aldıkları sonuçlar. Bu kupa için çok özel bir reklam yapmışlar. Reklam şöyle başlıyor. Dünya kupasını kaldırdıklarını gösteren bir fotoğraf vardır. Çok kült hatırlamıyorum şu an ama. Bobby Charles'ın muhtemelen kupayı hmm. kaldırır omuzlarda, Bobby Murdo olabilir. Bobby olabilir. Ee, onun duvara e, yapılmış bir resmi var, onun üzerine boyayarak başlıyor. Yeni bir sayfa açalım aha, şeklinde aha. ve hani, ve bunu unutalım artık diye başlıyor sözlerde. Biz de olsa geçmişe saygısızlık diye değil mi? Kesinlikle, bir... sen kim oluyorsun da işte Coşkun Özer'in üstünü boyuyorsun, <gülüyor> Metin Oktay'ı, evet. yok Metin Oktay'ı ne, Lefter'in üstünü <gülüyor> boyuyorsun filan <gülüyor> derler. <gülüyor> Ama hani artık geçmişe yani evet, 1966'ya bir ya. e, sünger şekeri demişler 50 yıl çeksinler bakalım Geçti. ya. Yo İngiltere her zaman bu kupaların tadı tuzu duruyor. yani iyi bir takım. böyle bir gelmeleri iyi olur. Motivasyonla yani. belki alacakları başarının değerini bileceklerdir. Bir de baskı daha az olacaktır diye düşünüyorum. Hani geçtiğimiz turnuva Euro 2016'da bile çok fazla baskı vardı. Yani İzlanda'ya elendiklerinde çok büyük problem oldu ülkede ki bence yani İzlanda'ya elenmesi o kadar da sürpriz bir sonuç değil. İzlandanın iyi bir takım olduğunu biliyorduk zaten. Yani ki bu kupada da önemli bir takım olarak var. Evet favorileri geçiyor istersen hani ben bir sıralama yapmadım favoriler için istersen sen hani benim favorim bu deyip başlayabilirsin. Ben en baştan bir favoriyi silmeye kararlıyım şu andan itibaren. Hı hı, o zaman onu konuşalım. O Almanya. Ha, Şu yüzden kazanamayacağını düşünüyorsun. Alm, Brezilya dışında arka arkaya iki kere kupa kazanan takım yok. Hı hı. O yüzden hani bir kupanın arka arkaya iki kere gitme ihtimali her zaman az olduğu için aynı takıma hı hı. onu bir azaltabiliriz. Bence Aradan bu, çıkarabiliriz. Bunun nedeni hani çok basit bir şekilde motivasyon eksikliği mi? Biz hani kupayı kazandık, hani iki kere üst üste kazanmanızı kimse beklemiyordur. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama hakikaten iki kere bir kupayı kazanmak gerçekten aynı ekiple de gitmek biraz zor. Euro hmm. 2016'da da bekledik mesela aynı şeyi Almanya adına. Hmm. Ama e, İtalya'ydı sanırım onların e, evet. ipini çeken. Ki kupada yok yani. Çok evet kupada şey da, da yoklar. E, ki o kupada da çok da yüksek yeteneklere sahip bir takım değillerdi Değil neyse yani. olmayanlar hakkında fazla konuşmayalım <gülüyor> <Fazlik oluyor. Arkalarında. gülüyor> ama ama özleyeceğiz gibi geliyor bana İtalya'yı yani ben her zaman tabii yani dün de parantez açılması bir gereken bir takım belki <gülüyor> lafla faşt oraya geldik ama birçok takım Euro 2016'da Conte'yi başarıya taşıyan 3-4-3'le sahada dizilecek. Evet. Yani Belçika'ya geleceğiz belki onlar 3-4-3'le Elemelerde Hı -hı. oynadılar mesela. Ya Jorge San Pablo ile Arjantin 3-4-3'e dönebilecek bir kalkım kurgusuyla Vallahi sahada olacak. güzel bir noktaya değindi. Ki İtalya her zaman teknik, açıda, taktik açıdan Hı -hı. futbola Hı -hı. yön vermiştir. Hı -hı. Onların işte bu Sarri'yi de evet. e, mezun eden Bugün Chelsea taktik, e, söylentisi çıkmış. Hani Napoli'den ayrılacağını... Hissettiren bir açıklama yapmış ve Chelsea'nin en büyük adaylarından biri. Chelsea'da Göreceğiz ne olacak. E, Almanya'yı o yüzden ben bir adım geride tutuyorum. Favori, tabii ki favori. 1-2-3 Almanya, ama. Arjantin, Brezilya arasında gidip gelecek bence. E, Almanya'yı o yüzden atıyorum. Ve diğer yandan da e, işte Mesut çok iyi bir sezon geçirmedi. Evet. E, 4-6-0'ı oynarken love geçen turnuvada çözümsüz bir şekilde onu uyguladı. Hep aynı şeyi denedi. hep aynı evet. şey denindi ama olmadı. İyi değillerdi. Mario Gomez'i yani. yeteri kadar değerlendirmedi. Bu sefer de değerlendirmeyecek gibi gözüküyor bence. Yine yedek olarak değerlendirecektir. Evet. Tim Werner var, Leipzig'in Santrforu. Evet. O da daha kendini kanıtlamış bir oyuncu da değil. Hani inönü stadında hatırlayanlar olacaktır. Fazla gürültüden oyundan çıkmak ya isteyen evet, oyuncu değil. Evet. Öyle, öyle bir talihsizlik yaşadı abi <gülüyor> o. Ama onun dışında hani işte ilk ayın varlığı. Leroy takımı sene. orta sahada iyi şey yapacak. Bu sene olacak. mükemmel bir sezon geçirdi Manchester City'de. Yani bu takımı bence sırtlayıp götürecek bir oyuncu olacaksa çok e, beklenmeyen bir isim söyleyeyim. Marco Reus. Talihsiz sakat futbolcu. İlk on bir sakat, düşünüyor musun? E, çıkabilir eğer iyi performans gösterirse ha, antrenmanlarda. Çünkü göçse ve kim şey yok. Şür'le yok. Hı hı. Bir önceki finalde golü atan evet. iki isim diyelim. Şür'le evet. pas vermişti, göçsü atmıştı. Evet. Şimdi belki Royce'un varlığı da şu yüzden Royce diyorum. Hani Royce bu turnuva tek turnuvası olarak belki tarihte kalabilir Bayağı hayatında. Değil, güzel güzel bir noktada. E, i̇yi motive olacaktır. Edelim, eğer bir evet. sakatlık yaşamazsa. hani Mesut'tan ziyade Royce'un daha öne çıkabileceğini Zaten düşünüyorum. Zaten şey gibi de böyle çok... Iı... Hani kendini kanıtlamış ve takım taşıyabilecek bir oyuncu şeyi de balığı da yok. Hani Draxler'den bahsediyoruz, işte Roy'dan bahsediyoruz, Mesut'tan bahsediyoruz. Bir sürü oyuncusu var takımın. Sane'den bahsediyoruz. Harika Sane, bir sezon evet. geçirdi. Ben i̇şte Süle, bu aralar Bayern'in çok iyi defans oyuncularından bir tanesi. <gülüyor> Pardon. Ama hiçbiri de işi bitirebilecek isimler gibi gözükmüyorlar. Hani Mesut'tu geçen turnuva o işi çok iyi beceren ama o da biraz hakikaten... Biraz şeyini kaybetmiş gibi, sanki e, eski etkileyiciliğini kaybetmiş gibi fiziksel olarak da eski halinde değil. Zaten koşan bir oyuncu değildi. Evet, hani... Arsenal'deki sezonu hayal kırıklığıydı. Toleransı zor bir oyuncu. Neyse o zaman Almanya'yı atıyoruz. Almanya'yı o yüzden ben fazla birinci kesin diyemiyorum. Hı hı. E, ama muhakkak Kimih Almanya adına güzel bir Kesinlikle. Bence ardından, en iyi oyuncuları zaten e, damga vuracak isim Bence de en iyi oyuncularım. O zaman Arjantin'e geçelim istersen. Bu ay karga mecmuada ben de Arjantin'in her dünya kupasında olduğu gibi Arjantin'in hali ne olacak konulu bir yazıyla katıldım zaten. Hani 2010'da bekledik büyük bir felaket oldu Maradona'ya, Messi işbirliği. 2014'te o takım hani finale çıkması bile çok beklenmiyordu ama bir şekilde becerdiler bunu. Ee, Belçika'yı elemişlerdi, Hollanda'yı elemişlerdi ama bütün maçlarda 1-0-1-0 ve uzatmalar, gol atamayan, gol yemeyen bir takım olarak varlardı. Bence bu sene bu kadar şanslı olamayacaklar gibi geliyor. Final için bu bahsettiğim favoriler arasında işi en zor takımmış gibi geliyor. Ama bana sorarsan ben Arjantin'i tutacağım çünkü hani Messi'nin kupayı almasını isterim açıkçası ama çok zor gözüküyor. Bence diğer yani Fransa, İspanya, Brezilya onları düşündüğümüz zaman işi çok zor gözüküyor bence Arjantin'in. Ben Arjantin'i bu turnuvanın mazlumu olarak görüyorum. <gülüyor> Neden? Çünkü 2010'a hiç gitmeyeceğim bile ama 2014'ten devam ederek alacağım. 2010'da çünkü Maradona'nın iyi bir teknik direktör olmadığını düşünürsek genel olarak e, şu yani, andaki durumunu da Belarus değil, takımının doğru. başına geçmiş olmasından düşünürsek e, iyi bir hoca değildi hiçbir zaman. Yapamazdı. Messi'ye güvendiler. Sonuç vermedi. E, 2014'te de ee, o sıkıcı futbola rağmen ki İsviçre neredeyse Arjantin'in Kupa dışına Son itiyordu. Son saniyede kaçırdıkları golü Direkten hala Direkten dönen bir topları yani. da evet. vardı. Ee, sıkıcı futbola rağmen turnuvaya çıktılar ve e, Higüen'le başlayan o talihsizlik 2015 ve 2016'da da devam etti. Yani Arjantin niye mazlum? Çünkü 2014'te finali kaybeden takım olduğu için değil sadece. 2015'te Copa Amerika'yı da finalde kaybetti hı. bir takım. 2016'da Copa Amerika'yı yine finalde, finalde kaybetti. kaybetti evet. Yani bir futbol ülkesi hı hı. olarak 3 sene büyük finalleri arka arkaya kaybetmek çok travmatik bir şey. Ki 2016'nın Copa, Copa Amerika finalinin ardından... Messi başta olmak üzere bütün Arjantin milli takımı Mascherano, Tevez, Güen, işte Otamendi, Romero, hepsi açıklamalar yaptı evet. ve biz milli takım bırakıyoruz dediler. Evet. Milli takım bıraktılar, Messi başta olmak üzere dediğim gibi. Ama ardından e, devlet başkanı araya girdi. Messi'cim hayırdır, ne yapıyorsun? Olur böyle şeyler, futboldur deyip tekrar milli takıma döndürdü onu. Yani bu üç turnuvanın yaratmış olduğu hayal kırıklığını e, <gülüyor> arkalarında bırakmak istemek istediklerinden isteyeceklerinden e, dolayı farklı bir motivasyonla sahada olacaklarını düşünüyorum. Messi'nin zaten kupa alması kariyeri açısından artık son turması da olacağından dünya kupası olacağından önemli o dair bir motivasyonla Burada araya da olacaktır. Gireyim. Peki şeyi düşünüyor musun? Messi dünya kupasını kazanamazsa hiçbir zaman gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak görülmeyecek mi? Bu her zaman onun üzerinde bir Messi dünya bir gelmiş mi? geçmiş en büyük Tartışmaları yapmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası vardı Maradona'nın da Messi'nin yoktu diye. Evet. <gülüyor> bu devam edecek ama. Ben mesela ama... geçen kupadan sonra şey düşünmüştüm. Ya bu takımda finale çıktı adam daha ne istiyorsunuz diye düşünüyordum. Ee... Ama çok iyi yarı final ve final geçirmediği için de tabii yani onlar da kendi gol atıp oraya getirmiş olsaydı belki de. Ama onlar da çok iyiydi ve finalde kaçırdığı golleri de düşünürsek evet. öyle bir sorun var Yok, gibi. Yok Messi Dünya yani. Kupası kazanamazsa. En yetenekli futbolcu ol olmaya devam edecek tabii ki. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu da olacak. Maradona'dan da daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep aynı seviyede kalabilmek hiç güzel. kolay bir şey değil. Kesinlikle. Özellikle e, spor e, teknolojisinin de bu kadar üst seviyeye çıktığı hmm, ve herkesin neredeyse aynı fiziksel seviyeye erişebildiği hı hı. bu dönemde böyle bir futbolu Hala sergileyebilmek farklı çok belli oluyor. Yani Barcelona'yı ne zaman seyretsen bu sezon 3 şimdi... maçı üst üste Firkik'ten gol attı Messi bu sezon. Bu inanılmaz bir şey. Yani penaltı olsa hani bir tane kaçırırsın dersin. Messi hakkında hani Xavi, Iniesta olmasa Messi olmazdı sözünün e, gerçekliğini şimdi göreceğiz. Iniesta Aha. olmayacak çünkü evet, artık Barcelona'da evet. hani Rakitic var vesaire de bu arada bir de şeyi de düşünürüm her zaman Messi istese İspanya milli takımı da seçebilirdi ve bütün kupaları almış olduğu zaman. seçebilirdi. Yani böyle bir durum var. hani Arjantin'de sen yeter kadar Arjantini değilsin diye tepkilere uğramış bir oyuncu olması hemen ben hani bunun biraz haksız olduğunu düşünüyorum. Eğer başarı olarak görseydi durum hani Messi'nin Almanya'yı seçmesi gibi düşünebiliriz. Hani nasıl burada Mesut'u eleştiremezsek hiçbir şekilde. Messi'yi de hani Arjantini seçmesine bir şey diyemeyiz tabii ki. Yani hani. Yani o orta saha açısından. Diğer işte Brezilya ve Almanya'yı ben 1-2-3 görüyorum. Orta saha açısından biraz daha zayıf kalıyorlar rakiplerine göre. Ama araya tabii burada... Jorge Sampoli gibi önemli bir taktisyan geliyor. Herhalde 2010'dan yani Maradona'dan sonraki en iyi hoca başlarına gelen Maradona'dan sonraki var. mi? Lütfen sözünü geri al. Bielsa'dan Hayır. sonraki en iyi hoca falan derli. Yani Maradona'dan öncesine <gülüyor> gitmemek için söyledim. Maradona iyiydi anlamında tabii, değil tabii. tabii ki de. <gülüyor> Biraz öyle anlaşıldı. Evet. Zaten. Yani e, Tata Martino da hadi fena değildi, değildi. Ha. Bir dönem e, Dünya Kupası sonrası Copa Amerika'da o vardı evet. mesela. <gülüyor> Ama e, Jorge Sampaoli'nin varlığı taktik Maradona ya açıdan... Maradona'yı anlamadılar Volkan. Maradona'ya <gülüyor> girmeyelim. Girmeyelim Maradona'ya. Çıkamayız. Sampaoli taktik açıdan e, bence Arjantin'i ileri taşıyabilecek bir isim. Evet. O da Şili'ye 2014'te önemli bir başarı yaşatmıştı evet. ki Brezilya'ya e, direkten dönen top sonrası Piniya'nın Penaltılarda eğlenmişlerdi. Ya, çok uzatmadı evet 2014'tü. Parantez içi Şili'lerle birlikte kopa kapandığı maçı izlemiş ve büyük hayal kırıklığı Aa, yaşamıştık evet. o gün. Ee, Piniya'nın direkten dönen topundan sonra e, Şili'ye olan ilgimde artık. Kopa Amerika'da çok güzel oynadılar. Arjantin'i çok iyi durdurdular. Sampalya hem bir Arjantin'de hem bir de Arjantin'de bu kadar iyi analiz edip finalde de durdurmuş bir hoca olduğu için. İyi de için bir seviye sezonu Eksiklerini var. E, artılarını iyi biliyor. Evet. Bence o yüzden Sampaoli'ciliğimden dolayı evet. ve Arjantin'in hani her turnuvada bir mazlum seçilir durumu var ya <gülüyor> aslında Arjantin'i hiçbir zaman tutmadım. Çok da sevmedim. Hı -hı. Batistuta gibi isimler haricinde Hı -hı. Veron Hı -hı. gibi isimler haricinde çok da sempati beslemedim ama bu sene ben Arjantin'in e, kupayı kazanmasını birazcık daha fazla istiyorum diğer takımlara göre. Son bir Arjantin'le ilgili parantez daha açayım. Tabi Arjantin'in her zaman Santrforları yani hücum gücünden bahsedilebilir ki. Yani, e, 94'ten beri bütün kadrolar ben de yazımda yazarken bütün kadrolara baktığım zaman işte dediğim gibi Batistutolar, Claudio Lopez'ler. Aymar'lar, Ortega'lar, Kanica'lar ki benim de ilk Dünya Akbası hatıramda Kanica yapılan Faal'di. Kameraların yaptığı onu da bir yere muhabbet edebiliriz. 90'da, mu? 90'da <gülüyor> ve hala gülerek izlerim YouTube'da bulup onu yani tam bir komediydi o. Her zaman iyi hücum takımı, hücum oyuncularına sahip takım olarak göz, gör, gözükür. Bu turnuvada da öyle gözüküyor. Şimdi... Agüero var zaten. Ya öyle ki yani Dibala yedek kalacak. Lamele yok bile. Dibala'yı almama ihtimal bile söyleniyordu. Messi ile çok anlaşamadığı gibi bir takım dedikodular duydum. Ben hani aynı tarzda oynuyorlar. Dibala da hani Real Madrid maçlarında bir işte iyi oynayamadığı kırmızı kart gördü falan birazcık hani sallandı gibi oldu sanki bu sezon. Ama gene de çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Onun dışında... Lavez ve Palasio'nun olmamış olmuyor olması benim hoşuma gitti. Geçen turnuvanın en başarısız oyuncularıydı onlar. Gene Higoyen ve Messi büyük ihtimalle Sunderland'da olacaklar ama Agüero da destekçi olacak. ben i̇şte... ilk 11'de çıkacağını pek zannetmiyorum Agüero'nun ama hiç geçen turnuvada da oynamamıştı ilk 11'de. Ya Sampalli şöyle oynatabilir ama yani. Şili'deki oyun tarzı 3-4-3'tü aslında. Bu kadar 4-4-2 diziliyor gibi hı -hı, gözükse de. Hı -hı. Orta sahadan bir oyuncu muhtemelen o Mascherano olacak. Savunmanın ortasına girip hmm, orta e sağlığa destekleyen üçlüğü. da var zaten. Zaten o, o kadroda savunmacı olarak yani. savunmacı hmm. olarak Mascherano geçti. E Fazio oynayacak beni yani, bildiğim. Evet. Onlara bir destek, bir tecrübe şeyi lazım. Otamendi de anormal hatalar yaptı bu hmm. sezon, onu da biliyoruz. Yani biraz işleri zor defansta gibi geliyor ama tecrübesiz bir takım değil. Önde oynayacakları için savunmacılarının Umarım. öne e, baskı yapan hızlı stoperlerden oluşması takımı ileride Umarım. oyun oynatmaya Özellikle devam ettirecek. Özellikle Mercado vardı sanırım seviyede oynayayım. Evet Gabriel yani Aslında orta sahada fena bir takımları yok. Mercado sezonlar back geçirdi oynayacak <gülüyor> <gülüyor> güzel oynar. <gülüyor> i̇yi severim onu da. Rojo galiba back oynar muhtemelen. Ama bu sezon o da United'ta çok az süre buldu. Öyle de bir durum var. Zor grup e, turnuvadaki Arjantin grubu çünkü İzlanda var, Hırvatistan var ki zaten bizim milli takımda oynadıkları maçlardan iyi biliyoruz her ikisi de iyi takımlar özellikle Hırvatistan hani bütün yetenekli o jenerasyonun en artık zirve tecrübe döneminde geliyor. Mandzukic'ler, içler, Modric'ler, Peris içler düşündüğün zaman. E İzlanda'yı zaten biliyoruz herkese zorluk çıkarabilen bir takım. E Nijerya diyorsunuz. Onların da orta saha tamamen Premier Lig'de ilk kombi çıkan oyunculardan oluşuyor. Ki herkese problem yaratabilirmiş gibi geliyor bana. O yüzden Arjantin'in grupta bile işinin çok kolay olacağını düşünmüyorum ben yani. Ya Hırvatistan grup aşamasında hoca değiştirmesine rağmen ileri Gidebilmiş, turnuvaya gelebilmiş bir takım olduğu için başarılı ve sürpriz yapabilecek bir takım bana olarak görüyorum. De, Yunanistan tabii elemede playoff'ta karşılan çıkmış olması bir avantajları oldu ama yani Modric, Kovacic Ta, ve Rakitic çok, gibi çok bir orta bir sahaları var. Mü müthiş bir orta sahaları var. Ee, Kovacic de Inter'de mi şu anda? Kovacic, Real Madrid'de, Real Madrid'de yani. Madrid'de. yani evet, tamam. İlk 11'de çıktı, Bayern maçlarında yani bu üç yani. his bir düşünceler. Real Madrid'de Barcelona'nın orta sahasından bahsediyoruz. Forvet'te eee Mancukiçi Juventus'tan vesaire Tabii, vesaire çok, gibi çok, isimler. çok hepsi çok tecrübeli. Artık hepsi 30'larını geçmiş oyuncular. Bir tek e, savunma ile ilgili problem olabilir. Rejan Lovren'le Vida oynayacak <gülüyor> stoper, iki stoper. Abi, bir de neydi? Beşiktaş'ta beğenilmeyen diye o Sırp oyuncu muydu? Mitrović, Mitrović. Ha onun Hırvat olduğunda Hırvat sanırım o da Hırvat. Evet. Yani ya Vida ile Lovren oynayacak hani Lovren'i bu sene hani Liverpool'da sıklıkla izlemiş biri olarak yani kendisine kızmak istemiyorum aslında hani üzüldüğüm de bir oyuncu kendisi ama bu kadar çok hata yapan zamanlama hatası yapan bir stoper de az bulunur yani ve bu kadar yüksek seviyede oynamaya devam edebiliyor o yüzden hani bir şey diyemeyeceğim Hırvatistan'ın yumuşak karnı da bariz bir şekilde stoper ikilisi olacak herhalde. Yani onların ben yedekleyeceğini düşünüyorum yani açıkçası. Lovren oynar muhtemelen stoperde de. O bence de kesinlikle ilk ee... 11'de. Yani. da Euro 2016'da ilk 11'di yani. Evet. Kötü ama... oynamamıştı, iyi oynamıştı o turunada. Şimdi hakkını yemeyelim ama. Bakalım Hırvatistan işte ikinciliği kaparsa orada e, ilerleyebilir. Belki bir sürpriz yapabilir ama ben çok hı, evet. ümit bağlayamıyorum Hırvatistan'a evet. açıkçası.